18 şehirden 34 üniversiteyi temsil eden Univec topluluğu altında bir araya gelen vegan öğrenciler, Türkiye'de tüm üniversite ve yemekhanelerinde vegan menü seçeneğinin eklenmesi için Change.org Taksim Vegan Menü Hak'tır adresinde bir imza kampanyası başlattı. Hayvan sömürüsünü reddeden öğrenci ve üniversite çalışanlarının da beslenme hakkına eriştiği, daha adil, ekolojik ve temel hakların sağlandığı üniversiteler için Yemekhanelerde vegan menü sunulmasını ve kalıcı olarak uygulanmasını talep eden Univec topluluğu mevcut düzende yemekhanelerde hayvansal içermeyen gıda bulmanın imkansıza yakın olduğunu ve bu durumun daha etik, sağlıklı ve iklim dostu gıda tercihlerinde bulunmak isteyen her bireyin tercih hakkını elinden aldığını vurguluyor. Topluluk Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na dava açan Vegan Derneği Türkiye'nin belirttiği gibi YÖK, kendisine bağlı üniversitelerde her öğrencinin yeterli gıda, düzgün beslenme, besleyici ve asgari temel yiyeceklere erişim hakkını korumaktan sorumludur. YÖK, daha fazla mağduriyet yaşanmadan ülke genelinde vegan menülerin zorunlu ve düzenli kılınmasını sağlayacak düzenlemeye hayatı geçirmeni diye belirtiyor. Vegan öğrencilerin beslenme hakkının teslim edilmesi için başlatılan kampanya change.org/veganmenuhaktır adresinde devam ediyor. Odun Pazarı Kent Konseyi, İklim, Krizi ve Çevre Çalışma Grubu, Eskişehir'in karbon nötr bir şehir olması talebiyle Change.org Taksim, Karbonsuz Eskişehir adresinde bir imza kampanyası başlattı. Eskişehir, Türkiye'nin tahıl ambarlarından. İklim krizinin neden olduğu kuraklık, Eskişehir'in tarımının çiftçisini, gıda güvenliğini tehdit ediyor. Bu yıl yayınlanan verilere göre, geçen yıl yaşanan kuraklıkla birlikte tarımsal üretimde verim %50 geriledi. Diyor kampanyacı ve Eskişehir'den gelecek kuşakların yaşamını, iklimi, tarımı, çiftçileri ve şehrin kendisini korumak için net sıfır tabidi istiyor. Odunpazarı Kent Konseyi İklim Krizi ve Çevre Çalışma Grubu'nun talepleri ise şöyle. İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü kurulsun. Eskişehir'in iklim eylem planlarına katkı sunmak için sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, kent konseyleri, temsilcileri ve uzmanların yer aldığı bir danışma kurulu oluşturulsun. Eskişehir için en yakın gelecekte karbon sıfır kent olma taahhüdü versin. Eskişehir iklim eylem planı yayınlansın ve izleme mekanizmaları kurulsun. Kampanya change.org taksim karbonsuz Eskişehir adresinde.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 16,4 milyon lira ceza kesilip faaliyeti de durdurulan altın madeni tekrar açıldı. İşletmeci Kanadalı şirket madenciliğin zirve noktasıyız açıklaması yaptı. Kampanyayı başlatan İliç Doğa ve Çevre Platformu ise Erzincan İliç'te 2010 yılından beri Kanadalı şirket tarafından yürütülen altın madenciliği faaliyetleri yaşadığımız kadim coğrafyamızı yaşanmaz hale getirdi diyor. Ve hem madenin kapasite artışına karşı çıkıyor hem de tamamen kapatılmasını tarif ediyor. Kampanyadaki verilen bilgilere göre eğer söz konusu kapasite artışı gerçekleşirse sülfürik asit kullanımının yıllık 9.000 tondan 122.000 tona. Siyanür kullanımının ise yıllık 7.000'den 11.000 tona çıkarılacağı şu anda 197 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür ve sülfürik asit atık havuzu 600 futbol sahası büyüklüğüne çıkartılacak. 18 binin üzerinde kişi imzalamış bu kampanyayı Change.org Taksim İliç Maden adresinde. Gökçeada Lagünü. Flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü dahil toplamda 300'den fazla canlı türünün yaşam alanı. Gökçeada'da bir lagün var böyle. Tuz görününü de kapsayan Gökçeada Lagününün yakınında yapılması planlanan Andesit Ocağı'na ise tepki gösteriyor Özlem Gürtuncu. Change.org Taksim. Gökçeada Lagüne adresinde bir imza kampanyası başlatmış ve kampanyayı bugüne dek de 7000 kişi imzalamış. Çet sürecinin sonlandırılmasını talep ediyor Özlem Gürtüncü diyor ki arkeolojik ve ekolojik olarak ülkemizin en önemli alanlarından biri Gökçeada. Flamingoların ve yüze aşkın kuş türünün beslenme ve yuvalama sahası olan Gökçeada Lagüne ve Tuzgölü bu projeyle geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar görecek diyor ve eklemiş. 19,69 hektarlık andezit ocağı projesinde dinamit patlatma yöntemi kullanılacak. Bu yöntemin yaratacak kirlilik ve gürültü nedeniyle Gökçeada Legü'nü barındırdığı canlılar ve bölge sakinleri başta olmak üzere tarım alanlarımızı, su kaynaklarımızı, Gökçeada halkının geçim kaynağı olan balıkçılık ve turizmi de olumsuz etkileyecek. Kampanya Change.org Taksim Gökçeada Legü'nü adresinde. Ben Uygarız Esmi.